standing rock vikilantaya bikem ekberzadə petrol açgözlülük və lakotaların adalet mücadiləsi nəazim bikem merhaba Günaydın, növer ve günaydın Ös. Günaydın. Ee, şeyle bizim muhteşem divamız Moonlight Benjamin'i açtık bu sabah. Hayit ile divamız, Ayit ile ya da divamız. Ee, kendisi bir Wudu e, Crowley'si. Ee, ...bunu daha önce konuşmuştuk... Ee, ...aslında biz Temmuz'da bir Haiti bölümü yapmıştık... Ee, ...Jovenel Moïs... E, ...biliyorsunuz evinde öldürülmüştü... ...Haiti'nin başkanı... ...diktatörlüğe yürümüştü... ...hatta diktatör de olmuştu... Ee, ...onun... E, ...bu evindeki garip ölümünden sonra... ...tırnak içerisinde garip... ...bunları bu program içerisinde, bu bölüm içerisinde biraz açacağız... ...ve Haiti'de neler oluyor onu konuşacağız... Ee, ...o zaman Moonlight Benjamin'i ben... ...dinleyicilerimize tanımayanlara... ...tanıtmaya çalışmıştım... Ee, Daha sonra onun Lady Zeppelin'in muhteşem şarkısı, Migrant Song, göçmen şarkısı. Onun çok güzel bir cover'ı var. Onu da şeyde Entropy'de almıştık Bu da üçüncü şeyimiz Moonlight Benjamin'le buluşmamız. Menvan defalke yani kırılmış parçalanmış hatıralar. Menvan hatıra demek. E, aslında Nijerya'ya kökeni dayanıyor. Voodoo'nun da kökeni Afrika'ya dayanıyor zaten. Ve Haiti'de de çok ciddi bizim hepimizin bildiği bir aslında e, eski e, köle popülasyonundan e, de, soyları devam eden e, Afrikalı bir popülasyon var. Bu arada Dikremkaya enteraktif bir şekilde Twitter'da da devam ediyor ben az önce Memon parçasının YouTube'daki videosunu paylaştım. 2008'de yaptı Moonlight Benjamin bu parçayı orijinal olarak ve onların ilk önceki soundları böyle daha karayipler, biraz daha yumuşak, böyle bu kadar rock sound'u olmayan bir şeydi. Bir tarzdı Fakat giderek sertleştiler. Bu 2018'in ikisi benim en sevdiklerimden bir tanesi. E, dizi, dinleyicilerimiz dilerse onu YouTube'da da e, takip edebiliyor. Çok kuvvetli bir kadın. E, Ağırlıklı olarak Fransa'da yaşıyorlar. Orada Avrupa turnelerine çıkıyorlar. Belki bir gün Türkiye'ye de gelirler. Covid altında bilmiyorum ne kadar biz gidebiliriz ama... E, Yani bu da olasılıklar arasında dursun. Ee, şimdi biraz bugün ay geçen bölümde araya bir bölüm e, mecburi bir tatil girdi benim yüzümden. Dinleyicilerimizden özür dilerim O bugün onu ben e, hızlıca şey yapmaya çalışacağım. Toparlamaya çalışacağım. E, Hayti'nin sözünü vermiştik neler oluyor neler bitiyor. İyi ki de ertelemiştik çünkü geçen hafta çok ciddi bir şey oldu. E, önemli bence e, bir... E, Açık artırma haberi peşinden gelen bir protesto ve imza toplama kampanyası aslında bir kutu solucanı gün aşığına çıkardı öyle söyleyelim yani ya da Pandora'nın kutusunu açtı. E, bize daha yakın bir tabirle e, ne oluyor? Şimdi e, biz burada ne konuşuyoruz? Biz burada yerli halkları konuşuyoruz, indijen ulusları konuşuyoruz ve onların sıklıkla dile getirdikleri, e, sevgili Lodonlu'nun da bunu sıklıkla söylediği bir şeyi hatırlatmaya çalışıyoruz dinleyicilerimize. Nedir o? Biz buradayız, hala hayattayız, siz bizi dünyanın üzerinden silemediniz. Şimdi e, Haiti'de kimler var? Haiti'nin eski ismi Haiti. Haiti nereden geliyor? Tayna halkının e, dilinden, lisanından geliyor. E, Haiti ne demek? Şey, e, mountainous land demek. Yani e, dağlık bölge demek. Dağlık topraklar demek. Ve bunu ilk olarak kendi orada yaşayan orijinal indijen halklar demişler ki burası dağlık bir bölge. Ben burayı dağlık, benim dağlık ulusum olarak adlandırıyorum adını IT diyorum. Sonra ne oluyor? Ee, bizim meşhur eee Batılı dünyanın ya da Avrupa dünyasının kahramanı Christophe Colomb geliyor buraya ve buradaki tane halkıyla çok ciddi çatışmalara girişiyorlar. Şimdi öyle anlatılıyor ki Christophe Colomb geldi olmayan bir ıı, ıı, şey kıtayı buldu tırnak içerisinde, keşfetti. Ee, aslında bu bir nevi e, ya arkada anlatılmayan, çok sıklıkla dile getirilmeyen şey aslında Christophe Colomb'un yaptığı bir nevi haşist seferiydi. Çünkü elinde Papa'nın fetvası vardı ve bu fetva ona şu hakkı veriyordu papa tarafından veriliyordu bu hak evrensel bir hak Tabii ki diyordu ki sen Hristiyan olmayan herkese öldürebilirsin bu konuda da hiç vicdan azabı çekmene gerek yok cehenneme de gitmeyeceksin yani bugünkü aslında hani Avrupalı ülkelerin bunlar cihatçı dedikleri İslami cihatçıların yaptığı şeyi o zaman Hristiyanlar yapıyordu daha sonra bu politikaya dönüştü Avrupa ülkeleri için ve bunu politik alanda sürdürmeye başladılar buradaki oyun alanlarından bir tane ...tanesi de sıklıkla Haiti gibi ülkeler oldu. Şimdi oraya geleceğiz ikinci bölümde ama Christie's'le bunu nasıl bağlayacağız? Christie's bu açık artırmayı açtığı zaman ve Tyno e, ulusundan geriye kalan e, bu artifektleri... ...yani arkeolojik buluntuları satışa çıkardığı zaman ve bunlar o, özel bir koleksiyondan geliyor diyerek satışa çıkarttığı zaman... A, haklı olarak Taynabular ayağa kalklar. Bir saniye kimin özel koleksiyonu? Biz, e, bizim tarihimize ve bizim kültürümüze ait olan şeylerin birisinin evinde kim olduğunu bilmediğimiz birisinin evinde bir masa üstünde bir muhabbet e, nesnesi olarak gösterilmesine sıcak bakmıyor. istemiyoruz böyle bir şey. Bu müzede sergilenmeli ki biz kendi kültürümüzle ilgili şeyleri elimizin içerisine tutalım. Biliyorsunuz mesela bizim de koskoca Bergama şeyde, Londra'da sergileniyor. Bu arkeolojik buluntuların oraya buraya ve hatta özel koleksiyonlara girmesi. Hatta aslında söylenen şey şu, commercialization of um, archaeological Artifacts yani arkeolojik buluntuların ticarileştirilmesi aslında gerçekten çok ciddi bir problem. E, ve bu da e, hala burada olan Tyno ulusunun yani Christie's öyle bir açıklıyor ki sanki ty Tyno'lar e, soyları kurumuş bitmişler gitmişler artık bu dünya üzerine yaşamıyorlar. Ve onlardan geriye kalan her şeyde bir şekilde e, talana ait edile, e, alet edilebilir yani talanın bir parçası olabilir. Pardon keserek söyleyeyim. Yani Berlin'de de sergileniyor Muazzam Bergama Evet kazıları. Ayrıca Yunanlıların e, antik Grek e, medeniyetinin eserleri de gene Londra'da filan yani... Tabii. Çok uğraşıyorlar geri getirmek için ama henüz başaramadılar. Evet şimdi iki tane daha e, Twitter'dan makale gönderiyorum. Bu bahsettiğim e, Christie's'deki açık artırmayla alakalı ve onunla ilgili olarak yani Christie's'teki bu iş ortaya çıkınca bu sefer Meksika'da topa giriyor ve diyor ki Aztek ve Maya ulusuna ait şeylerde hiçbir şekilde açık artırmaya kabul e, konulamaz. Bunların bize geri gelmesini istiyoruz. Bize, geri iade, ed bize iade edilmelerini istiyoruz diyor. E, orada iki tane makale e, bulacak dinleyicilerimiz. Bu arada eğer bunu daha sonra kayıttan dinliyor olurlarsa Diklenkaya hashtag'ı altında da bu tweetlere ulaşabilirler. Orada ben onları tarihlerle birlikte toparlamaya çalışacağım. ilerleyen programlarda da. Çünkü burada yarım saatiniz var. Her şeyi konuşamayabiliyoruz ama detaylar burada. Özellikle ikinci, eğer daha detaylı bilgi edinmek isterlerse ikinci tüm e birbirine link, e, e, bağlantılı iki tweet bu. İkincisindeki art newspaper'daki makale okumalarını şiddetle tavsiye ederim. Online tarihçesinde biraz anlatıyor. E, şimdi biz bunu neden anlatıyoruz? Yani e, Christie's'deki Tyne olusuna e, ait olan bu tarz e, arkeolojik buluntuların ve aynı zamanda diğer başka uluslara da örneğin Hopi'lerle ilgili e, bir başka çok da, daha e, geçmiş zamanda gerçekleşen bir açık artırmada Hopi'lerle ilgili buluntuların satışa çıkartılması Aslında topa Robert Redford bile girmişti. Ne yapıyorsunuz kardeşim? Buna uluslara geri iade etmeniz lazım demişti. Yani bu gerçekten ciddi bir problem. Belki Diklankaya'nın ilerleyen bölümlerine de buna tekrardan geri döneriz ama bugün Haiti konuşacağız. Haiti'de neler oluyor? Çok karışık ortalık. Gerçekten sokaklarda artık gerilla savaşı süre geliyor. Biz konuşacağız. Entropi'de iki bölüm önce Yemen'i konuşmuştuk. Yemen'de nasıl bazı bölgelerin kapalı olduğunu, milisler tarafından kapatıldığını ve yardım organizasyonlarına dahi milislerden izin alarak ancak o bölgeye yardım götürebildiklerinden bahsetmiştik. Aynı durum şu anda Haiti'de var. Ee, sokaklar kapatılmış, mahalleler bölünmüş. Her mahallede bir çete var ve o çetenin izni olmadan e, hatta e, en son e, depremde dahi deprem yardımlarının ulaştırılması için bu çeteler o kadar kuvvetli ki onlardan özellikle Özel izin almak zorunda kalıyordu <gülüyor> orada e, operasyonlarını sürdürmeye çalışan <gülüyor> Pardon e, yardım görevlileri. Yani e, durum bayağı karışık. En sonunda zaten bir e, polis merkezine siyahlı saldırıda bulundular. Kan gövdeye götürüyor anlayacağınız. Bir yandan Covid'den kırılıyor hayatı zaten. E, Covid pandemisi başladığından bu yana yüzde 45'i %45 kadar zaten fakir olan halk gelirlerinin %45'i kadarını da kaybetti ek olarak. Dolayısıyla bu da çok ciddi bir fakirliği, ciddi bir açlık tehlikesini ve tehdidini de beraberinde getiriyor. Yakın zamanda Biden'ın Haiti'ye özel temsilcisi special en boy özel temsilci olarak ter tercüme edebiliriz herhalde e, istifa etti e, Daniel su e, ve dedik ki yani e, işte e, yani evet e, durumlar çok kötü vesaire fakat bu istifanın arkasında Aslında e, başka bir hikaye var şimdi e, neden istifa etti Çünkü e, Haiti'de özellikle yabancı diplomatlara karşı inanılmaz bir direniş var e, ve e, halk yabancıları, misyonerler dahil hiç kimseyi istemiyor. Ama halk mı istemiyor, çeteler mi istemiyor, ne oluyor, ne, ne bitiyor çok da bilemiyoruz. E, fakat e, yabancılara karşı gerçekten şu sırada çok ciddi bir düşmanlık söz konusu. Nedeni de aslında e, Hayten'in son dönem politik tarihine dayanıyor biraz. Biliyorsunuz 1804'te Fransa'dan bağımsızlığını aldı aslında. Ee, ondan sonra işte bir Cumhuriyet olarak Cumhuriyete dönüştüğü yönetim sistemi bizim e, çok yakın zamanda kaybettiğimiz bir sistem. Haiti'de hala süre geliyor. Cumhur, Cumhurbaşkanı artı başbakan. E, fakat e, ne zamanki Jovenel Moïse başa geçti e, adam bir türlü koltuğunu bırakmadı. Yani iş artık diktatörlüğe döndü. Son 5 senedir zaten seçimler yapılmıyordu Haiti'de e, ve e, Jovenel olduğu gibi e, mevcut e, süre devam ettiriyordu ee, Bu da onun işine yarayan bir durumdu zaten aslında e, çünkü yani hükümetin içerisinde çok e, ciddi corruption vardı işte rüşvet dönüyordu e, paralar el değiştiriyordu ve bu bütün bunların arkasında politik ajantada core group denilen e, bir grup vardı. Kim bu core group? Bu core group aslında birçok yabancı ülkeden oluşuyor. Ben şurada bir komunik yayınlayacağım birazdan Twitter'dan göndereceğim bunu. Bunun içerisinde başı tabii ki Fransa, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri çekiyor. Ama Brezilya'da var, Almanya'da var vesaire. Bu core group kendisini aslında şeydeki IT'deki diplomatlardan oluşan bir grup bu ve temsil ettikleri ülkelerin oradaki e, aslında Haiti'yi yönlendirme ve e, işte yardımların yönlenmesi falan filan. Ki, yani bunlar bu tarz e, karışıklığın olduğu, diktatörship diktatörlerin bulunduğu e, ve yabancı ülkelerin çıkarlarının bulunduğu e, birçok ülkede aslında görülen bir sistem. E, bu, burada yer alan şeylerin de, diplomatların da, yani sözümüz meclisten dışarı olsun işlerinde mutlaka iyi niyetli olanları da var. Ama çoğunlukla e, gerçekten bir düzenin parçası oluyorlar ve bütün düzenin içerisinde birçok e, kara e, para aklamadan uyuşturucu trafiğine kadar birçok şey girebiliyor. Ya da işte oradaki e, kaynakların, o ülkedeki kaynakların kendi temsil ettikleri ülkeler tarafından sömürülmesine ve kendi ülkelerinin şirketlerinin burada yer almasına kadar gidebiliyor. Yani e, Haiti'de de burada aslında ülkeyi hangi ülkenin daha... E, şey bir şekilde, kuvvetli bir şekilde yöneticiyle alakalı, kontrolle alakalı bir durum söz konusu. Ee, Jovenel evinde çok enteresan bir şekilde öldürüyor. Biz bunu zaten Temmuz ayındaki diklenkaya da bahsettik. Enteresan şöyle, dışarıda korumaları duruyor, hiç kimse e, müdahale etmiyor e, ve adam kendi yatak odasında infaz ediliyor. E, bunun üzerine core group devreye giriyor. İlk önce tabii onu hemen arkasından gelen ikinci güçlüyüzüm Cloud Joseph şeye geliyor e, makama geliyor. Bir transitional government dedikleri geçiş hükümeti kuruluyor fakat 48 saat dayanabiliyor. 48 saat sonra istifasını veriyor. Çünkü core group dediğimiz bu yabancı ülkeler grubu bir komünik yayınlıyor. Ben şimdi onu Twitter'dan paylaşıyorum. Fransızca Birleşmiş Milletler'in e, şaysinde, e, sayfasında, çok enteresan değil bu da aslında. Çünkü Birleşmiş Milletler'e mensup hatta Güvenlik Konseyi'nin e, üyesi olan ülkeler var içerisinde. Bir komünik yayınlıyorlar ve diyorlar ki bir saniye Joseph'ten ziyade bu ülkeyi birleştirecek kişi Ariel Anne'dir. Ve e, biz onun arkasındayız, onun e, şeylerini kararlarını, onu yayınlıyoruz. E, e, nasıl anlatalım konsensüel et diyorlar yani hem ortak kararların alınacağı hem de inklusif yani birleş, herkesi içinde reprezent edecek temsil edici temsiliyeti yüksek bir hükümet kuracağına Ariel Anne'nin inanıyoruz biz diyorlar ve bunun üzerine Ariel Anne'nin başa geliyor ondan sonra da zaten ülke zaten yangın yeri olan ülkede alevler iyice de yükselmeye devam ediyor şimdi Hayd Türkiye'de gerilen durum bu. E, fakat içeride neler oluyor? İçeride aslında e, çok ciddi bir şey var. Sivil komisyon var. E, bunlar bir araya geliyorlar ve diyorlar ki yani e, core group tamam core group hep buradaydı. E, ama bize destek olsunlar artık. E, iç, eller, i̇ç işlerimizden ellerini çeksinler. E, fakat e, bu ülkeler özellikle Kanada işte e, Amerika'ya çağrı yapıyorlar başka çareleri yok. Haiti ufacık bir şey ülke. E, dağlık bir ülke. Başına bahsettiğimiz gibi Haiti ismi zaten. E, ve burada e, aslında bu dağlar bizim biraz Kaçkar'lara da benziyor. Cordilleralar. E, çok enteresan e, jeomorfolojik e, yapılar bunlar. Ee, ekolojisi de çok enteresan ee, ve gerçekten çok hassas bir e, ada ekosistemi ee, ben şimdi şeylerle ilgili konuyu dağıtmış gibi gözükmeyeyim ama çok hızlı bir şekilde Cordillera'larla ilgili bir tweet e atayım buradan ee, e, merak eden dinleyicilerimiz onları araştırırlar çünkü benzer bir e, dağ yapısı bizde de var ee, bu da tabii ülkenin içerisindeki ulaşımı ve erişimi zorlaştıran faktörlerden bir tanesi aslında o kadar küçük olmasına rağmen çok heterojen bir yapı Herneyse bu sivil komisyon bir araya geliyor ve yanlarına sivil toplumdan birçok insanı, muhalefet partilerini katmaya başlıyorlar. Ve Port-au-Prince'de Ağustos ayında Montana Accord dedikleri bir Montana Sözleşmesi anlaşması yayınlıyorlar bu e, Fransızca kaynaklara yansıyan e, kısa bir anlaşma aslında fakat burada söylenen şey e, bir an önce Arne'nin işi bırakması e, demokratik bir şekilde seçimlerin gerçekleşmesi kim kazanıyorsa kazanması fakat bu süreç zarfında da geç bir geçiş hükümetinin tahsis edilmesi bu konuda da eğer diliyorsa core gruptan yardım alınabileceği e, gibi böyle birçok madde fakat core gruptan daha ziyade aslında Kanada ve Amerika Birleşik Devletlerinden e, bahsediyorlar e, ve özellikle Kanada'dan e, ve bunun üzerine de Kanada buradan cesaret buluyor ve Sebastian Carrier isimli kendi e, şeylerini, büyük elçilerini, elçilerini daha doğrusu Haiti'ye gönderiyorlar. E, o da hemen hiç vakit kaybetmeden çalışmalara başlıyor. Şimdi siteye geri dönmeye devam edeceğiz. Çünkü şu anda e, bir süreç içerisindeyiz orada. E, tam olarak ne tarafa evrilecek, ne olacak, ne bitecek bilmiyoruz. E, bunu görmek de aslında çok zor. E, çünkü oraya giden insanlar ne kadar tutunabilecekler? Ülke içerisinde yabancılara karşı daha önce de söylediğim gibi çok ciddi bir direnç var e, ve gü güvensizlik var. Az önce bahsediğim Sivil Komisyon bunu biraz törpülemeye çalışıyor çünkü dışarıdan bir şekilde içeriği halletmek için, içeriği düzene sokmak için dışarıdan yardım almak zorunda olduklarını farkındalar. Ama aynı zamanda bir başka şeyim de farkındalar. Bugüne kadar dışarıdan alınan yardımlarla hükümetin ne kadar e, kötü yollara sattığının, e, ne kadar yolsuzlukları kapıların açıldığını da farkındalar. E, dolayısıyla bu e, geçiş dönemi e, Haiti'de neler oluyor, neler bitiyor e, ve oradaki e, hem Aravak hem de Tyne uluslarının mevcudiyetleri e, ve kendilerini e, temsil onların temsiliyeti de bizim aslında Diklankaya'daki radarımız içerisinde konulardan bir tanesi olmaya devam edecek. Hala hayatta mısınız? Evet buradayız ama <gülüyor> Ömer Bey'in mikrofonu kapalı bilmiyorum şu anda konuşuyorsa o yüzden duymuyoruz bence. Ben yarım saatte sığdırayım diye bütün hikayelerim hızlı hızlı konuştum her zaman gibi. <gülüyor> Etrafıma bir kafamı kaldırınca bakıyorum kimse kaldırmış. <gülüyor> silindi yani şey bu özellikle bir, birkaç defa bahsettim Raul Pekin. 4 bölümlük yanılmıyorsam Exterminate All the Brutes adlı yani bütün şeyleri barbarları yok edin diye çevrilebilecek 4 bölümlük bir dizisi vardı Haiti kökenli, Haitili aslında <Gülüyor> Amerika'da yetişmiş, sonra da Fransa'da yaşayan çok önemli bir sinemacının. Orada da bütün bu işte Kolomb şeydi. Kolomb'dan başlayan Bu batı beyaz adamın macerası mükemmel şekilde sergileniyordu. Tabi Haiti'nin şey olarak da bir, büyük bir önemi var. Yani ilk büyük köle, başarılı köle işçiliği, evet. evet. ondan bu sonra da Muazzam Bey'le evet. de öldürdüler şeyi de, idam ettiler. Yani, hapiste öldürdüler daha doğrusu liderini de isyanın ama yani bu devam ediyor Christie'deki açık artırma da dahil olmak üzere Çok önemli bir konu yani. Kesinlikle. Az önce söylediğiniz diziye ek olarak bir son tweet daha göndereyim ben. Yeni bir kitap çıktı. Ben kitabı okumadım. Fakat kitabın yazarının kendi kitabıyla ilgili yazdığı şeyleri okudum. Şimdi onu paylaşacağım zaten. Çok yeni. Daha kısım ayında çıktı kitap. Taynaş kaynağı bu çok önemli bir figür. Burada aslında Kolomb'un karşısında duran ve Kolomb'a karşı olan direnişi örgütleyen ve onu liderliğini yapan kişi. E, bir şekilde bizim Bende, evet yani tayin çok ciddi bir olay bu yani ve Christie böyle satışa çıkarıyor tayinler evet. evet. yani, öyle kolay götürülecek bir şey değil bir takım milyar cebinde e, biz bulduk benim malım özel sergilenecek falan diyen bir takım milyonerlerden de bahsediyor yani, hiç, acayip bir durum yani Kesinlikle, kesinlikle. Bu az önce paylaştığım e, kitapta da e, şöyle önemli. Aslında bir şekilde e, benim e, Diklankaya'da, e, yani benim kendi kitabımda yapmaya çalıştığım şeyi, e, o biraz daha, e, ben da, daha çok e, yerliler tarafını anlatmaya çalıştım hikayenin. O taraf boş kaldığı için. E, bu hem yerliler tarafını anlatıyor hem de beyaz tarafı da anlatmaya devam ediyor aslında. Fakat burada e, tabii bu e, Kaunabo'ya... E, referans vermesi onun e, e, yani Kolomb'un Haiti'ye ayak bastığı zaman çok ciddi bir rezistans hani bizim e, şey yaptığımız vardır yani ya, klasik işte geldiler e, çok e, barışçıl bir ulustu ondan sonra onları serdiler bütün e, toprakları e, buyurun burası sizin e, cennetiniz falan öyle bir hikaye yok aslında çok ciddi bir direniş söz konusu e, Kolomb'un ilerlemesine karşı çok ciddi de bir blokaj söz konusu ve dolayısıyla Kaunabu'nun Uzun süre e, şu sıralarda tekrardan yeniden gündeme gelmesi belki biraz Diklenkaya'yla başlayan e, bu indijen halkların e, daha görünür hale gelmesi. Hep oradalardı, hep direniştelerdi, hep protestolar yapıyorlardı. Fakat Diklenkaya esasında biraz daha görünür hale geldi bu protestolar e, ve bu itirazlar. Protestoları demeyeyim, itirazlar aslında. E, ve burada Konaoba'nın tekrardan hatırlanması, e, bu şefin hayatı, yani kitap iyi olabilir, kötü olabilir, o önemli değil ama... Bu ismin tekrardan bizim hafızalarımıza girmesi, bizim e, haberimiz olmadığı olmayan kesimi, yeni generasyonun bu ismi tanıması açısından bence önemli. E, ve e, bir şekilde de çok önemli bir şey söylüyor aslında en sonunda bu e, son gönderdiğim makalede yazar kendi kitabıyla alakalı. Yani her, her zamanda tarih muzafferler tarafından yazılmasın kardeşim. Biraz da kaybeden tarafı anlatalım ama ne kadar kuvvetli bir direniş sonrası kaybettiklerini anlatalım. Bu aslında tam bir kayıp olmuyor. Fakat onun kazanca dönüşmesi de bizim onları hatırlamamızla alakalı aslında. Evet, ben, de şey evet, ben de son bir şey ekleyeyim. E, bu Tayino uh, Christie's Müzayede Salonu'nda Tayino'nun eserlerinin satışa çıkmasına karşı çıkan İşte bu kabilenin başında da şu andaki liderinin de gene bir kadın olması da çok dikkat evet, çekiyor. Evet i̇şte, ve bütün bu şeyleri imza kampanyasını organize eden kişi evet kesinlikle. A.E.K. -E Yukayek kabilesinin şefi. Evet. Beyli. Onu da anmadan geçmeyelim buradan. Geçmeyelim, geçmeyelim. <gülüyor> <gülüyor> belki belki ilerleyen zamanlarda kendisini konuk bile ederiz kim bilir. Ederiz tabii tabii. Ne hani bilmiyorum. olur. <gülüyor> Peki çok teşekkür ederim Rica ederim efendim. İki hafta sonra yeni bir gündemle buluşmak üzere. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. Görüşürüz. Standing Rock Dikilen Kaya Bikem Ekberzade Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi